Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Tezilun min errahmanirrahim Ha. Bu kitap Rahman, bu dünyada bütün mahlukata rahmet eden Rahim Ahirette yalnız müminlere merhamet eden Allah tarafından indirilmedir. Bilecek bir kavim için Arapça bir Kur'an olarak ayetleri açıklanmış Müjdeleyici ve aynı zamanda korkutucu bir kitaptır. Fakat onların çoğu o kitaptan yüz çevirdi. Artık onlar onun hakikatini işitmezler. <gülüyor> Ve dediler ki bizi kendisine davet ettiğin şeyden dolayı kalplerimiz örtüler içindedir. Ne yapsan inanmayacağız ve kulaklarımızda bir ağırlık vardır ne söylesen dinlemeyeceğiz. Ve seninle bizim aramızda bir perde vardır ne göstersen görmeyeceğiz. Artık sen yapacağını yap. Muhakkak ki biz öyle yapanlarız. Inna ma anabashru ilaahu Muhammed de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana ilahınızın ancak tek bir ilah olduğu vahyediliyor. Öyleyse ona iman ve itaat etmekte dost doğru ol. Ve ondan mağfiret dileyin. Ona ortak koşanların ise vay haline. <gülüyor> Onlar ki zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlar için arkası kesilmez ve minnetsiz bir mükafat vardır.